Fil Dişi Şehri Evvel zaman içinde Palejiya adındaki büyük krallıkta Marco adında bir prens yaşıyormuş. Prens Marco çok yakışıklı bir adammış. Ama karşılaştığı olaylara mantıklı şekilde değil de duygusal olarak bakmayı tercih ediyormuş. Prens 21 yaşına girdiğinde kral onu çağırmış. Oğlum artık 21 yaşına girdin. Bu da komşularımız hakkında bilgi edinmen anlamına geliyor. Komşularımız mı? Evet. Bir krallık ancak komşu krallıklar kadar huzurlu olabilir. Bu yüzden Fil Dişi Şehri Krallığı'nı ziyaret etmene ve onlarla ilgili tüm bilgileri öğrenmene karar verdim. Bir tatil mi? Harika! Bu kesinlikle bir tatil değil. Oraya sıradan biri gibi gideceksin. Kimse kimliğin hakkında en ufak bir fikre sahip olmayacak. Bakan Den'in oğlu Sam de sana eşlik edecek. Ah, bu harika. Ben ve en iyi arkadaşım. Desenize süper gizli bir göreve gidiyoruz. Pipiu, pipiu. Bunu söyleyen Prens Marco çıkmış. Kral tüm nefesini boşaltmış. Ay, ay. Ee, oğlumun kaderinde ne yazdığını merak ediyorum. Ertesi gün, Prens Marco ve bakanın oğlu Sam, Fildişi Şehri Krallığı'na gitmek üzere yola koyulmuşlar. Günlerce yol almışlar. Ormanlardan, nehirlerden ve şehirlerden geçmişler. Nihayet, Fildişi Şehri Krallığı'nın başlangıcını belirleyen sık bir ormana gelmişler. Ben gerçekten çok yoruldum. Bir süre dinlenmek istiyorum artık. Evet, tabii ki dostum. Zaten fil dişi şehrine gelmiş sayılırız. Kısa bir dinlenme ve yemek molasının bir zararı olmaz. Neden gidip nehirden biraz su almıyorsun? Ben de bu arada yemekleri hazırlarım, ha. Prens Marco başını sallayıp ayrılmış. Marco nehre ulaştığında matarasını yere bırakmış ve su içmek için dizlerinin üzerine çökmüş. Ama tam su içmek üzereyken sudaki yansımasında o kadar güzel bir yüz görmüş ki o anda büyülenmiş. Kim? Sen de kimsin? Bu arada, örtünün üzerinde yemekleri hazırlayan Sam, arkadaşının nerede kaldığını merak etmeye başlamış. Acaba neden bu kadar gecikti? Aa! Marco! Marco! Sam derhal nehir kenarına doğru koşmuş. Arkadaşını kendinden geçmiş halde yatarken bulmuş. Marco! Kendine gelen Marco gözlerini açıp hemen kalkıp oturmuş. Ne? Ne oldu? O güzel kadın nereye gitti? Kimden söz ediyorsun? Marco Seme neler olduğunu açıklamış. Yansıma'sını suda gördüm onu ve ona dokunmak için eğilir eğilmez kulaklarımda güçlü bir çığlık yankılandı. Sanki bir sanki bir cadının sesi gibiydi sen o anda neler olduğunu anlamış. Evet, demek bu doğruymuş. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Şey arkadaşım galiba sen seçilmiş kişisin. Ne dedin sen? Bak şimdi. Efsaneye bakılırsa Fil Dişi şehrinin prensesi Prenses Glizer bir cadı tarafından kaçırılır ve cadı onun krallıktaki yerine geçer. Ama kimse bundan emin olamaz. Çünkü prensesin görünüşü, konuşması ve hareketleriyle cadınınki arasında hiçbir fark yoktur. En ünlü keşişler ve periler bile doğru olup olmadığını anlayamaz. Öyle mi? Belki de bu saçma bir dedikodudur. İyi ama kral ve kraliçe de böyle olduğunu düşünüyormuş. Hayatlarına devam etmişler ve birkaç yıl sonra insanlar da söz etmeyi bırakmışlar. Ve bir süre sonra her şey unutulmuş. Ta ki... Ta ki ne? Ta ki bugün yaşananlara kadar. Sam, Prens Marco'ya efsanenin devamını anlatmış. Buna göre bir gün, Fildişi Şehri Krallığı'na sıradan bir insan kıyafetiyle bir prens gelecek ve prenses sadece onun önünde görünür olacak. Ve cadının çığlığı... Sadece onun tarafından duyulabilecek. Eğer bu doğruysa o zaman... ...o zaman doğruca Fildişi Şehri Krallığı'na gitmeliyiz. Ve krala her şeyi anlatmalıyız. Aa, aa, aa, hayır bu kadar acele etme prensim. Mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Benim bir planım var. Ve böylece semin planına uymayı kabul eden Prens Marco... semle beraber Fildişi Şehri'ndeki... Yaşlı Rachid denen kadının evine gitmiş. Yaşlı Rachid çok aç gözlü bir kadınmış ve Sam onun ismini birkaç yıl önce fil dişi şehrini ziyaret eden arkadaşından öğrenmiş. Sam kapıyı çalınca Yaşlı Rachid dışarı çıkmış. Evet. Arkadaşımla beraber uzak bir krallıktan geliyoruz ve önümüzdeki iki gün fil dişi şehrinde kalacağız. Bize yatacak yer verebilir misiniz acaba? karşılığını fazlasıyla veririz. Oh, demek öyle. Bu kadar çok altın parayı bir arada görmeyeli uzun zaman olmuştu. İçeri gelin. Kendinizi evinizde farz edin. Günün ilerleyen saatlerinde Prens Marco ve Seme yemek servisi yaparken yaşlı Ratchet şöyle demiş. Evet şimdilik elimde bunlar var. Yiyin. Akşam yemeği olarak saraydan lezzetli şeyler getireceğim. Saraydan mı? Evet, saraydan tabii. Yoksa bilmiyor muydunuz? Sen ve Prens Marco bilememişler. Ee, neyi bilmiyor muyuz? Ben sarayda çalışıyorum. Ben Prenses Glyzer'ın özel hizmetçisiyim. Saçını her gün ben yapıyorum. Anlayacağınız ben çok önemli bir kişiyim. Ben onun dünyadaki en güzel kadın olduğunu duymuştum. <gülüyor> Şeyi bu kadar önemli biriyle beraber olduğumuz için çok şanslıyız. Dinleyin Bayan Richard. Eğer siz bize bir iyilik yapabilirseniz... Tabii ki yaparım. Söylemen yeterli. Sam cebinden elmas kolye çıkarmış ve kadına vermiş. Bunu al. Bu kolyeyi Prenses Glyzer'a ver ve ona şunu söyle. Ben, Palaşya Prensi Prens Marco onunla evlenmek istiyorum. Bunun üzerine Prens Marco kaşlarını çatarken yaşlı Ratchet gülmüş. <Gülüyor> Sen bir prens misin? Sen kaşlarını çatmış ve Prens Marco'nun tacını çantasından çıkarmış. Taci gören Ratchet'ın çenesi düşmüş. Önünde eğilmiş ve evden çıkmış. Sen neler çeviriyorsun? Yakında görürsün. Ve nereye gidiyorsun şu an? Prensese hediye almıyor. Beni bekleme, geç geleceğim. Yaşlı Ratchet saraya gittiğinde, elmas kolyeyi Prenses Glyzer'a göstermiş ve ona her şeyi anlatmış. Yüzünde şeytani bir gülümseme belirmiş. Hemen geri dön ve onu yarın akşam yemeğe davet ettiğimi söyle. Yaşlı Ratched başını sallamış ve çıkmış. Ertesi gün prensesin daveti üzerine Sam ve Prens Marco saraya gitmişler. Sam, prens gibi giyinmiş. Bu arada bir kutu taşıyan Prens Marco ise sıradan biri gibi giyinmiş. Prenses Glyzer, Sam'i görünce etkilenmiş gibi davranmış. Prenses onu ailesiyle tanıştırmış. Onlar da geldiği için çok memnun olmuşlar. Yemek sırasında Sam gelişi güzel sormuş. Hey, sorduğum için bağışlayın ama çok tuhaf bir biçimde krallığınızda atlarınızın dışında hiçbir hayvan görmedim. <gülüyor> evet, Gullizer hayvanların ormana ait olduğunu düşünüyor biz de hepsini oraya gönderdik. <gülüyor> Şansımız varmış ki atları tutmamıza izin verdi. Aaa <gülüyor> öyle mi? Bu ne büyük talihsizlik. Çünkü prensese getirdiğim şey buydu. Sem ellerini çırpınca Prens Marco elinde kutuyla yanlarına gelmiş. Kutuyu açmış ve içinden şirin bir kedi yavrusu fırlamış. Prenses Gulayzır çığlıklar atarak sıçramış. Geri geri uzaklaşıyormuş ama kedi ona doğru yürümeye devam ediyormuş. Ve kısa süre sonra bacağına dokunmuş. Ve o anda Prenses Gulayzır'ın elbisesi yere düşerken cadının gerçek şekli ortaya çıkmış. Herkes şoke olmuş. <Gülüyor> Muhafızlar hemen onu yakalayın. Kedilerin yanında gücü kalmıyor. Muhafızlar cadıyı hemen yakalamış ve götürmüşler. Onca yıldır cadıyla beraber yaşıyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar budalaca davranmışız. Kendinize bu kadar yüklenmeyin lütfen. Burada yanımızda gerçek paleşe prensi var. Prens Marco kendisi seçilmiş kişidir. Sen kral ve kraliçeye her şeyi açıklamış. Duydukları onları şoke etmiş. Yani, yani bir umut var mı diyorsunuz. Prens Marco ve Sem başlarını sallamışlar. İçi su dolu büyük bir tas içeri getirilmiş. Sakın unutma. Sudaki yansımasını sadece sen görebilirsin. Yansımasına dokununca cadının yüksek sesli çığlığını duyacaksın. Buna dayanabilirsen prenses büyüyü bozacak ve bizim tarafımızdaki dünyaya gelecek. Ama ben bunu nehir kenarında da yapamaz mıydım? Yapabilirdin evet ama cadı durumu anlayabilir ve biz kralla kraliçeye ulaşamadan bir numara yapabilirdi. Biliyor musun sem? Sen tanıdığım en akıllı adamsın. Sam gülümsemiş. Şimdi git ve prensesini getir. Prens Marco, su kabının önünde diz çöktüğü anda, Prenses Gulayzer'ın yansımasını görmüş. Avuç içini suyun yüzeyine koymuş. Anında kulaklarında güçlü bir çığlık yankılanmış. Prens Marco, gözlerini sıkıca kapatmış ve dayanmış. Bir süre sonra... Güçlü çığlık zayıflamış ve parlayan kabarcıklarla beraber Prenses Glyzer sudan dışarı çıkmış. Onu gören kral ve kraliçe koşmuşlar ve ona sarılmışlar. Anne! Baba! Ooo oh, çocuğum! Ooo oh, Tanrı'ya şükür ki iyisin. <gülüyor> oh yani bu adamlara teşekkürler. Kral ve kraliçe her şeyi Glayzer'a açıklamış. Prens Marco'ya bakmış ve gülümsemiş. Beni sen kurtardın. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Aa, lütfen etme. Arkadaş mıyız? Evet. Ve böylece Prenses Glayzer ve Prens Marco iyi arkadaş olmuşlar. İkisinin yönetimindeki krallıklar daha çok ticaret yapmış ve mutlu komşular haline gelmişler. Ama evlenmişler mi? Bunu bilmiyoruz. Ama Semin Kral Marko tarafından kraliyet danışmanlığına atandığını biliyoruz. Ve onların yönetimi altında Palejia kıtanın en iyi krallığı haline gelmiş.